صل عليك الله يا خير الورى ترداد حبات الدمى لأكثره صل عليك الله ما غيض هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله فما توفيقي مع تصامي إلا بالله. Yüce Rabbimiz, Allah'ın Ruhu olan Allah'ın Ruhu olan Allah'ın Ruhu olan Allah'ın İnnallazîn âmenû ve amilûlçalihâti, inna lânû vâzî'u ejrâ man ahsân amelâ Sadaqallâhu l'azîm, allâhu manfa'anâh bil-kur'ân al-azîm Ve bariklâna fîh, ve alhamdülillâhi rabbil alameen Ve astaghfirullahal hayyel qayyum Hasnântukum bil hayyel qayyum, il-lâzîh la mûte Ve dfântu ankum s-sûr'e bil-â İftardan önce konuştuğumuz üzere insanlar yaşadıkları gibi ölecekler, öldükleri gibi diriltilecekler ve diriltildikleri üzere mahşere olacaklar. Bu bizi çok düşündürmesi lazım. Nice insanlar hafızlık yapmışlar. Sonra medreselerde okumuşlar, alim olmuşlar. Ondan sonra işte okullar, üniversiteler vesaireler hepsini bitirmişler. Enniyetinde Allah muhafaza etsin. Hadis-i şerifleri inkar etmişler, mezhepleri inkar etmişler. Kur'an-ı Kerim'in tahrif etmişler. O kadar büyük şey ilahiyat profesörlükleri, dekanlıkları vesaireler yaptıktan sonra öldükten sonra dirilmek olur mu diyecek hale gelmişler. Mezara git, kemiklere bak, bu da dirilir mi diyecek hale gelmişler. Adamlar meal yazmış, tefsir yazmış, 40 tane, 50 tane kitap yazmış. İşte Belam İbni durumu ortadadır. Onun uzun bir kıssası var. Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Korkmamak mümkün değil yani. Korkmamak mümkün değil. Bu kadar ilimle insanlar sapıtıyorlar öte yandan ilmi olmayan, hafızlı olmayan, hocalı olmayan, bir şey olmayan bir Müslüman Ehl-i Sünnet bir alimin e, işte peşine gidiyor. Menkalede alimel liki Allah salime. Bir alimi taklit eden, yani ona tabi olan e, efendim Allah'a selametle kavuşur, sırrına eriyor. İmanını kurtarıyor. İşte Allah yolunda ölüyor, camide ölüyor, zikirde ölüyor. Çünkü neden? Ehl-i Sünnet bir alimin peşine, izine gidiyor. Bu öbürü ne yapıyor? Kendi alim oluyor, kitaba uymuyor, İmam-ı Azam'a uymuyor, i̇mam şafii'ye Şafi'ye uymuyor. Yani diyor, ben çok akıllı adamım, şu kadar profesörlüğüm var, şu kadar doktora yaptım, master yaptım, bilmem ne yaptım, felsefe okudum. Şunu noktada zaten felsefe okuyanlar da hiç de akıl bekleme. Mantıkla işe gidiyorlar, vahyi terk ediyorlar. Ondan sonra adamların geldiği noktada bakın, Allah muhafaza etsin, Namaz yok, abdest yok, cuma yok, cemaat yok. Bu şekilde insanlar yaşamışlar. Ve adam Arafat'a istediğin gün çık diyecek kadar, yani Araf Arafat'ta bütün dünya Müslümanlarının toplanmasında o gün orada bulunma lüzum yok, her gün hacı olursun diyecek kadar. Yani ayet, hadis, din hepsini tahrif ediyorlar. Şimdi bunu görünce insan korkmamak mümkün değil. Nasıl öleceğimize artık güvenemez hale geldik. Zaten güvenimiz yoktu. Çünkü Allah'tan korkuyoruz. Güven, nasıl güvenelim? Neyimize güvenelim? Hangi amelimize güvenelim? Nasıl öleceğiz yani? E ilimle olsa bizden fazla okumuş adamlar nasıl böyle zındık oluyorlar? Zındık yaşıyorlar, zındık ölüyorlar. İşte Bedir günü. 17. gündü Bedir günü. Çarşambaya çattı değil mi? 17. gün Bedir günü çarşambaya çattı. Şimdi adam Ramazan'da öldü diye ne mübarek adam Ramazan'da öldü diyebilir miyiz? Ameli mübarekse Ramazan ona fayda eder. Ameli meşumse, menhusse, uğursuzsa, felaketse onu Ramazan'da ölmesine bir fayda olur. Ramazan'da kafirlerden ölen yok mu? Kadir gecesinde gavur ölmüyor mu? Ne yapacağız seni Kadir gecesinde öldü diye cennetlik mi olacak? Yani Ebu Ceyl ne zaman öldü? Ramazan'da öldü. Yetmiş tane küfrün imamları Kur'an-ı Kerim'de fe katilü eyyimetel küfrü küfrün imamlarıyla savaşın ayeti var ya Tevbe suresinde. Küfrün önderleri, imam önder demek. Küfrün önderleriyle savaşın buyurulan. 70 tane gâvur işte bunların başında bu Cehil geliyor. Bunların hepsi Ramazan'ın 17. günü öldü. Öldürülü gebertildi. Şimdi de Ramazan'ın 17'sinde o günün adına ne deniyor Kur'an'da? Yevmel Furkan, Yevmel Tekal Cem'an. İki ordunun karşılaştığı gün Furkan günüdür. Yani Hakkın batıldan ayrılma günüdür. Bu Furkan gününde de ne zındıklar öldü değil mi? Hacı hoca geçinen zındıklar öldü. Şimdi sen bunu Müslüman mezarlığına cenazeyi getirsen ne fayda eder Cuma'da kaldırsan ne fayda eder? Kâbe'de kıldırsan ne fayda eder? İnsan evvela Müslüman olacak. Ehl-i Sünnete göre imanı olacak. Allah Celle Celalü evvela imandan soracak. Dirilmek yok diyen adam meal yazmış. Kur'an meali yazmış. 126 kere basılmış. Türkiye'de en çok satılmış. Türkiye'de en çok satılmış. İşte haberlerdeki durumlara bir baktım. 40 küsür eseri var. Bizim yazdığımız şu kadar eli sünnet kitaplar canımız çıkıyor kaynaklarını vererek, o kadar kaynaklı yazdığımız kitaplar. efendim işte en fazla dualarım kitabıdır. O da 13-14. Belki baskıdır. Ve adam diyordu ki ben ayda 10.000 bin kitap satıyorum. Ayda. Ve mealin özelliği neymiş? Mealin özelliği Kur'an'a bir şey katmamakmış. Yani ne diyorsa motamot mana vermekmiş. Halbuki Kur'an'a motamot mana vermek caiz mi? Değil. Hatta nedir? Haramdır. Çünkü neden? Mevla buluyor benzerle ile kezikr li tübeyne lin zileyle. Biz sana bu Kur'an niye indirdik? İnsanlara açıkla diye. Açıklamayı sana bıraktık diyor. Hadis-i şerifleri devreden çıkarttığın anda Kur'an'ı kimse anlayamaz. Çünkü kıldığın namaz, Kur'an'da bu şekil tarifi yok. Ya sınım farzı dört diye bir şey yazmıyor. Zekat kırkta bir diye bir şey yazmıyor. Haccın farzı vacibi yazmıyor. Yani Kur'an İslamı'nı çıkartan adamlar, dinsizlik çıkartmışlar. Çünkü neden? Hadissiz, peygambersiz İslam. Kur'an'ı herkes kafasına göre takılsın, istediği manayı versin diye boşa bırakmışlar. E kıymuş salatı ikame edin. Gel çıkışından. Salat ne, ikame ne? İkame, çadırın direğini, çadır böyle yere düşüyor, kendi başına çadır duramaz. İkame demek, ona bir şey yaparsın, direk, ortasına çatarsın, onu ayakta tutarsın. Yani çadırı ayakta tutan nedir? Direk. İkame bu demek lügatta. E salat ne demek? Salat demek, dua demek. Yani salat kelimesinin dünya kadar manası var. Peki Allah bizden ne istiyor, neyi emrediyor? Bunu anlamak için ne neye, kime bakacağız? Rasulullah'a bakacağız sallallahu aleyhi ve sellem. Bakmadığın zaman ne oluyor? Abdestsiz de dua yap diyor, namaz yerine geçer diyor. Zaten bu adamlar yine üç vakit demediler mi? O üç vakit dediler. Ondan sonra sana dua etsen de olur. Sana de ee, Allah desen de olur. Salat yerine geçer. Allah'ın emrettiği o muydu? Öbür ayetlerde var rakin rükû eden cemaatlerle beraber rükû yapın. Hem de cemaatle kılınmasını emrediyor. Yalnız da kılmayın diyor farzları. Öbür ayetlerde vescudû secde yapın diyor. Sen bunları nerede yapacaksın o zaman? E demek salat neymiş? Diğer ayetlerde toplanan rükûdan, secdeden vesaire Kur'an'ın birçok yerinde vakûmû lillâkânetin. Allah için kıyam durun, ayakta durun diyor. Kanit'in kunut yapanlar olarak. öbür hatta kunut, vitirdeki kunut bile çıkıyor. Ama bunların hiçbirini kafa bulamaz, akıl bulamaz, profesörler bulamaz. Kafadan uyduramaz kimse bunu. Ancak kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kunut nedir ya Resulallah? Ebu Bedir Sıddık ona sordu. Hazreti Ömer ondan öğrendi. Bütün sahabe ondan öğrendi. Biz Arap'ız. Kur'an'da Arapçadır. Biz de anlarız ya. Kafamıza göre takılalım demedi. Bütün sahabe tefsir sordu. izah sordu. Hadis-i şeriflerde bunlar beyan edildi. Kıyam nasıl duruluyor? Kunut nedir? Kıraat nedir? Fekra'u ma el kuran Bak deminden beri namazın içindeki altı şartın hemen hemen hepsinin hakkında ayet okudu. Ama hiçbir bir yerde değil. Fekra'u ma el kuran Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Nerede okuyun? Ayakta mı okuyun? Rükuda mı okuyun? Secdede mi okuyun? Secdede okunur mu Fatiha? Nereden biliyorsunuz? Ayette böyle bir şey demiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha anil kıraati fişsücud ve rükû. Ruku. Rükûda, secdede Kur'an kıraatını yasaklamıştır. Rükûda, secdede, Fatiha falan ayet okunmaz. E bu hadis olmasa kolayınıza geleni okuyun. Nasıl okuyun? Abdestli mi, abdestsiz mi? Böyle bir şey söylüyorum. Ama öbür ayet ile salat namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi yıkayın, ellerinizi yıkayın. İşte abdestin dört farzı var. Dört farz orada zikredilir. E şimdi sen Kur'an'a vakıf değilsin. Ayetler efendim biri öbür surede biri bu sure. Arada kaç cüz ayet var? Bazı bin ayet var arasında. Bir Kur'an'ın başı, bir Kuran son. Pekara suresinden de okudum şimdi. Ondan sonra ta Müzemmil suresinden de okudum. 29. cüz. Birinci cüz nereye? İkinci cüzden bir okudum. Kıyam yapın, kurut yapın. E, 29. cüzde de kolayca keleni okuyun diyor. Bunu bu adam nereden nereye ekleyecek de sen millete soyutlanmış, hadislersiz yani parantez yok demek istiyorlar. Parantez yoksa zaten çuvalladın gittin. Çünkü neden? Hiçbir mana veremezsin ki. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretileriyle onun maksadını anlıyorsun. Yoksa burada allah Teala lügata bakın. Hepiniz gidin Arapça kursuna. Biraz lisan öğrenin. Birkaç kurs alın. Ondan sonra lügat açmasına bak bakın. Ondan sonra lügata açın. Kur'an'ı da oradan mana verin. Yeni bir din icat edin. Böyle bir şey mi söyledi Allah? Peygamber'e ne el vardı o zaman? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu adamlar bu kadar e, hocalık yapmışlar. Medrese okumuş 10 sene. Oradan geriden hafızlık yapmış 10 yaşında, 9 yaşında. Ne kadar imrenilecek, kıpta edilecek bir durum. Gelmiş oradan ilahiyata. Oradan felsefe. Oradan master bilmem ne. Avrupa bir yerler. Gelmişler buraya şimdi meal yazmıyor 126 kere bu meal basılıyor herkes buna bakmış okumuşlar bu mealde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dinle alakalı bir şey yok durum bu ve adam sonunda artık Cuma da farz değil diyecek kadar kulağımla duydum mezardaki ölü kemik dirilir mi ya ya bütün Kur'an dirilmeyi anlatmak için gelmiş velbazı badelme örtü hakun. Ta Amentü'de bize öğretilmiş. Hadi koca karıdır, Sıbyan Mektebi, bizim hoca ne biliyordu dersin. E Kur'an'da zaten bütün bu ölülerin diriltilmesi. 18 ayette kafirlerin bu kemikler, bu e, çürümüş, e, efendim unufak olan e, etler, deriler bu nasıl dirilecek dediklerini Kur'an anlatıyor. Yok efendim cennet, cehennem hepsi buradaymış. Yok efendim ruh Cennet cennem ruhaymış, bedene değilmiş. Ya o bedene diyse Cehennemde yananların derileri piştiği zaman yeni deri vereceğiz diyor ayet. Ruhun derisi mi olur? Ruh zaten soyut bir varlıktır. Ruhta deri olmaz ki be. Ya bu ayette deriden bahsediyor. Ve Ya biz kemik olmuşuz, unufak olmuşuz, mezardan almış Ebu Cehl getirmiş. Kemik böyle ufalıyor. Yasin'de bu. O darabela mesela ne şey halka. "Kâl men yuhyil 'izâm e yarim?" Bu çürümüş kemiği kim diriltebilir ya diyor. "Kul habîbîm söyle yuhyî ellezî enşâ'a ve lem İlk zaman yoktan yaradan diriltecek o kemiği diye de onlara. Yani ayet doldu, doludu bütün Kur'an kemiklerden, etlerden, derilerden ve bunların yeniden diriltileceğinden bahsederken. Sonra "De'el ki bennallâh hül hak" E, şüphesiz ki Allah haktır ve gerçektir. Allah vardır. Ven nesihate atetu'l araybe <gülüyor> fiha. Kıyamet hiç şüphesiz gelecektir. Onda şüphe edilemez. Venne la men fil kubur. Allah kabirlerdekini diriltecek. Kabirlerde ne var? Ceset ve beden var. Ruh kabirde diyor ki. Ruh sual cevap bitiyor. Ruh ki diyor yerine. E kabirlerdekini diriltecek. Peki bu adamlar bu kadar ilahiyatları kâfir olmak için mi okumuşlar? Ya bu kadar ayet varken hadisi de bıraktık. Bu kadar ayet varken bu milletin dinini değiştirmek için, değil mi? Yok teravi yok, yok emevi namazı teravi. Milletin her Ramazanda neler ettiler bunlar? Birkaç senelerdir yoktular işte. Son e, o, hele o 28 Şubat sürecini bir hatırlayalım bakalım. Bunlar civit atıyorlardı. Bütün her yerlerde konferanslara bunlar Atatürkçü düşünce dernekleri konferanslar yapıyorlardı. Bu konferanslarda bu hocalar çağrılıyorlardı. Ne namazı ya, ne abdesi ya diye bize gerici yobaz ithamlarıyla bütün dini tahrif etmişlerdi değil mi? Millete de hakiki İslam bu, gerçek İslam bu, Kur'an İslamı. Kur'an İslamı ne demek biliyor musun? Peygambersiz demek işte. Kur'an İslamı diye bir şey yok ki. İslam bir bütündür. Edille-i Şer'iye dörttür. Şeriatımızda deliller vardır. Kitap sünnet icma ümmet, kıyası fukaha'dan ibarettir. Bugün yeni bir mesele ortaya çıkar. Bu meseleyi Kur'an'da açık bir şey bulamayabilirsin. Onun için kıyası fukaha da devrededir. Değil mi? Şimdi bonzai çıkmış. Bonzai helal mıdır, haram mıdır? Bonzai diye bir şey Kur'an'da bulamazsın. Hadiste de bulamazsın. İcma de bulamazsın. İcma ummet bir asırdaki bütün alimler falan o icma yapacak alimler. İlk asırların adamları, şimdi bu dönemde nerede kalmış öyle icma yapacak kadar güçlü bir ulema topluluğu? Müftülerin bir şeyden haberi yok. Kıyası fukaha, fıkıhçıların kıyası. Bu var çünkü fıkıhla uğraşan, işte İsmaila'da fıkıh var, orada var, burada var. Yani sadece İsmaila'yı kastetmeyelim. Diğer cemaatlerde de fıkıhçı hocalar var. Süleyman Efendi'nin cemaatinde de fıkıhçı hocalar var. Hüseyin Kumaş mıydı? Allah selamet versin Hoca Efendi. Hüseyin Kumaş Hoca Efendi var, yaşlı, alim, fıkıhçı. Öbürce, İskender Paşa Cemaat ne var? Sami Efendi Hazretleri dolu. Ulemamız çok. Yani fıkıhçı, Cevat Akşit Hoca mesela. Koca mefsutu tercüme etti. Sereksin'in mefsutunu, canı çıktı adamcağız. O yaşta çok büyük ilim mesela yaptı. Ee, Cevat Akşit, Allah selamet versin, hayırlı uzun öbür versin. Yani hocalarımız yok değil. Saadede bizim cemaatta da sınırlayamayız. Bu çok terbiyesizlik olur yani. Birçok Müslüman kardeşlerimiz, Ehl-i Sünnet camialarımız, Adıyaman Cemaat, hepsinde müderrisler var fıkıhçılar var. Allah saylan çoğalsın. Amin. Amin. Ama şimdi geldiğimiz noktada tabii kıyas-ı fıkıhçılar bir şey kıyas yapar. E nereye kıyas yapacak? Kur'an'dan delil arayacak. Şey, i̇smini bonzayı bulamaz ama ne ankilli müskirin ve müfettirin Gevşeten, sarhoşluk veren ve gevşeklik veren, vücudu yani dağıtan her şeyi yasak etmiş. Zaten Ayete bakarsan sırf şarap ara İnnem el hamru şarap. Hamra şarap deyince adam nereye gidiyor buradan? Cin tonik helala gidiyor. Rakı helala gidiyor. Demedi mi Yaşan Nuri? On bardağı kadar şarap bile idare eder. E şimdi neden? Sarhoş olana kadar devam et diyor. Zaten sarhoş olduğunu anlasan keseceksin. Birden sarhoş oluyorsun zaten. Ondan sonra da dibine kadar devam et. Cehennemin dibine kadar. E şimdi hamur şarap diyor. Hamur şarap diyorsa, burada hadis ne diyor? Küllü müskirin hamur, her saroş eden şarap. Hamur kelimesi hımardan geliyor. himar noktalı. himar değil, noktasız olursa uzun kulaklı merkebe derler. Noktalı olursa hı", hımar, başörtüsü kadınların. Bir humurine, başörtülerini örtsünler ayeti de var. E başörtüsü ne demek? Aklı örtüyor. Lugat buradan geliyor. E burada kıyas devriye giriyor. Yani aklı gideren her şey haram. Buna bu haram da bu haramdir. Bu niye haram olmasın? Bu da aklı alıyor. Aklı alıyorsa e, zarar meydana geliyorsa i̇şte aynı zararı terettüp ediyor. Ya bu, bunu da kıyassız dine olur mu? O zaman ne yapacağız? Fathiburu yavlapsar. Kur'an diyor ki sana ey basiret sahipleri ibret alın. İbret ne demek Arapçada? Kıyas. İbret geçiş demek. Esas lukat manası. Abera yani lügata bakarsak abera yaburu. Abara geçti. Köprüyü geçti. Şuradan geçti. Geçitten geçti. Abara. Ibret buradan geliyor. Geçiş. Niye geçiş? Çünkü bir olay yaşıyorsun. Sonra başına başka bir olay geldiğinde ibret alıyorsun. Ne demek ibret alıyorsun? Zihnin intikal ediyor. Geçiş yapıyor. Nereye geçiş yapıyor? Ya geçen biz buradan giderken bir yuvarlandıydık. Bu viraja dikkat edelim. Bir ibret. Evvelce yaşanan olaya geçiş yaparak yeni bir felaketi önlemek veya yeni bir Oradan bir ders çıkartmak yani, ibret, bu kıyas demek, mukayese demek, Mevla emrediyor ama kıyası kim yapacak? Tabii ki e, ehli yapacak, Anladım, Ehli ne demek? Ayeti hadisi, geçmiş e, asırların alimlerin icmağını bilenler yapacak bu kıyası. Yoksa burada referandum yapacak halimiz? Yok, bonzayı el alma aram mı? Referandum mu yapacağız şimdi? Ne anlar bu millet? Alim mi bu millet? O zaman ayet hadise bakıyoruz, kıyas yapıyoruz. Şeratın bunca delili var. O zaman Kur'an İslam'ı deyince ne oldu? Kur'an'da bonzai yok ya iç. Anladın mı? Uyuşturucu sat kardeşim. Ayette var mı böyle bir şey? Kur'an İslam'ı diyenler milleti dinsiz etmek için ve her yola sürmek için Kur'an İslam'ı diyorlar. Çünkü Kur'an tek başına hadisi şerifsiz anlaşılmaz. Allah peygamberi elçiyi niye gönderdi beyan edesin diye diyor. Bunlar peygamberi postacı yapmış, vazifesini getirdi bitirdi, Kur'an'ı tebliğ etti. Ondan sonra ne olacak? Peygamberin yorum yapma hakkı yok, mana verme hakkı yok. Senin nasıl var beyefendi? 18. tefsir yazdım diyor. Bayraktar bayraklı. Kurtulduk onların hepsine. Bir Mehmet okuyan kaldı ondan kurtulacağız inşallah. Yav arkadaş... 18 cilt tefsir yazmıyor. Fatih Altali diyor. Ya maşallah hocam falan. Ama diyorsa bu tefsiri yazarken diyor geçmiş alimlerden bir görüş bile almadım diyor. Desene ki uydurdu. <gülüyor> ya peygamberden alma sahabeden alma. Senin Kur'an kaç cilt? Bir cilt. 18'e nasıl çıktı bu? Senin katmalarınla. E sen katma hakkını kendine veriyorsun da biz Resulullah'ın sahabenin naklini niye yapamıyoruz ya? Sen kimsin? Ben ilahiyattan profesörüm. İmam-ı Azam diploması yok diyorsun. Öyle mi? Yani adamlar bu kafada İmam-ı Azam diploması yok diyor. Şu anda İmam-ı Azam yaşasa gelse Diyanet e, vaaz izni veremez. Vermez yani. Niye ilahiyattan mezun musun der İmam-ı Azam'a? Adamlar ki ne ilahiyatı o nereden çıktı der. Radıyallahu anh Hazretleri. Bunlar da derler ki yasak. İlahiyattan okuyacağız e Peki ilahiyattan okuyan bitireni getireyim imtihan edeceğim. Geçer imtihan edeceğim ya tersten değil düzünden imtihan edeceğim. Okuyabilen açk olsun. 2'yi bari okuyamazlar ya ben bunları. 8 sene 10 sene okuyanı var bende gelmiş. Hem de en zekileri okudular. Adam dedi ki bize bir şey öğretmediler. Kur'an'ı yüzünden okuyamıyor ya. Bu adamlar yetkili Kur'an'ı meal yapacak, uyduracak. İmam Azam, İmam Şahbi ne demiş? Bize ne huccet değil o da adam ben de adam diyor. Böyle bir şey olabilir mi? O da adam, sen adam. Sen solda sıfır, o sağda sıfır. Yani bu böyle bir şey olur mu? Onun için bunlar Allah bunlar gibi yaşamaktan da, ölmekten de bizi muhafaza et. Bunları dinlemekten de, uymaktan da bizi muhafaza et. Şimdi Şaban abi gibi adam kazasını bitirmiş, edasını bitirmiş, Kur'an'ını almış, mukabeleye gitmiş, caminin kapısında ölmüş. Bin tane profesörüne tercih ederim. Böyle ölümü Bin tane bu ilahiyat, imam hatip kafalarının binlercesine efendim hayatına tercih eder. Bak adam hoca geçinmedi, hoca da değildi. Ama bir eli sünnet mensubu olarak hocaları dinledi, vazifelerini yaptı. Şimdi kaza. İsa'nı eli açık ne diyor? Kazası da yok, cezası da yok. Kılmasan da hiçbir şey olmaz diyor. Şimdi böyle adamları dinleseydi Şaban abi ne yapacaktı? Dinleyenler var. Kaza maza geçti ya. Kaza lazım değil diyecekti. Nasıl gidecekti bu adam ahirete şimdi? Borçlu gidecekti. Bir vaktine 80 sene cehennem hesabıyla gidecekti. Bu adam şimdi bizim gibilerin, işte ben tek değilim, bu doğruyu konuşan hocalarımız var. Hocaların lafını dinledi, kazalarını bitirdi adam. Bunları dinleseydi, Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaktı bu arkadaşımız? Bak, nur gibi gitti. Caminin kapısında herkese ölmek nasip olur mu? Onun için arkadaşlar, doğru kanalları terk etmeyelim. Biz size hakkı söyledik ve hakkı söylüyoruz. Bizi dinleyenler, bizim arkadaşlarımızın hepsi nur gibi gittiler. Sohbet cemaatı nur gibi gittiler. Camiden çıkışta öldüler, kandil gecesi öldüler, kazada öldüler, e, seyid-ül istiğfarı okuya, okuya öldüler. Ben onlarca yüzlerce, ben 40 senedir bu cemaatle meşgulüm. Bu kadar insan gördüm. Laf dinleyen, yani amel eden, hoca amel etmezse kendi kaybeder. Ama sen doğruyu dinledikten sonra senin kaybetme şansın yok, sen mutlaka kazanıyorsun. Anladın mı? Çünkü sen hakkı konuşanı dinleyince, o adam amel etmese de, o adam kaybetse de, sen hakkı dinlediğin için, tabii tesiri az olur ayrı dava. Tesir varsa o adam da amel ediyor demektir. Bu çok önemli. Bakarsın bir hoca doğruyu söylüyor, beş hoca doğruyu söyleyen beş hoca var. Ama bunların birinde etkileniyorsun, kazanı kılıyorsun, Sakal bırakıyorsun, namaza başlıyorsun, zinayı bırakıyorsun, falan. Öbürü de aynı şeyleri söylüyor, sana bir etki yapmıyor. Burada nereden anlaşılacak diyor, amel etmeyeninki etki etmez diyor. Ayrı dava ama hakkı söylemekle o da bir vazifesini yapmış oluyor. Kendi amel edemese de doğruyu söylemek de bir vazife. Hiç olmazsa iki mesuliyetin birinden kurtuluyor doğruyu söylemekle. Amel etse öbüründen de kurtulacak. Allah cümlemize amel etmeyi nasip edin. Ben burada çok amel ediyorum, her dediğimi yapıyorum diye bir iddiam yok, olamaz da. Yapmaya çalışıyorum. Kusurumu biliyorum, hatamı biliyorum. Düşüyorum kalkıyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ama haktan asla ayrılmıyorum. itikat bakımından, ehli sünnetten asla ayrılmıyorum. Ve insanlara doğru okuduğumu anlatıyorum. Geçmiş büyüklerden aldığımı aktarıyorum. Sen neye göre diyorsun kaza namaz yok, adamın mesuliyetine giriyorsun ya. Neye göre diyorsun sen bunu? Efendim on bardak çarap içebilirsin. Neye göre bunu? Ne cesaret ya? E milleti mahvettiler bunlar. Bunlarla millet amel ettiler. Kadınlara çıplak başı açık namaz kılabilirsin dediler. Eğer ki evde kimse seni görmüyorsa. Yani yalnızsa başı açık kıl. Ben de dedim ya, o zaman erkekler de donsuz kılsın. Çünkü neden? Avret yeri kadının başı avret. Erkeğin de dizlen göbeği arası. E zaten sırf Allah görüyor. Her şey meydanda kıl dedim yani. Adamdaki mantığa bak. Kimse görmüyor avret en ercüm. Ya kadının bütün bedeni avret. Namazda örtücek. Dışarıda da örtücek ayrı dava. Milletin dinini, imanını mahvettiler. Allah kabirlerini ateş doldursun. Amin. Aldılar beddua ay mübarek cuma gecesinde, Ramazan gecesinde. Bu milletin dinini, imanıyla oynayanlar. Şimdi öbürleri niye ibret almıyor ya? Şu İslamoğlu niye düşünmüyor? Ben milletin âmentüsünüle oynuyorum. Kaderi inkar ettiriyorum. Ben nasıl gideceğim ahirete? Kabirde ne cevap vereceğim? Gidenleri görmüyor mu kendinden evvel? Zerre kadar akıl mantık çalıştırsa, ibret alsa, ibret. Bak gidişatı gördün mü? Nasıl gidiyor insanlar? Duaden var mı? Herkes basıyor duayı, Değil mi? Bakalım kabir nasıl karşılayacak bu zındıkları? Ben korkumdan uykum kaçtı iki gündür. Ben de böyle sapıtabilirim peygamber değilim, garantim yok. Aman bana dua edin arkadaşlar. Vallahi iştahım da kaçtı, hükum da kaçtı iki gündür. Yani bu kadar okuduktan sonra, bu kadar ilim yaptıktan sonra, hakikaten ilim yani yaptıktan sonra, bir insan nasıl Kur'an'la oynayabildi, nasıl dinle oynayabildiler? Ben, acaba böyle bir ters dönüş yapılır mı Allah muhafaza etsin? Ben çok korktum imanım adına. Ve hakikaten moralim çok bozuldu. Yani, çünkü hani insan bir ümit ediyor, belki tevbe ederler, dönüş yaparlar, Hani derler millete biz yanlış yaptık, şimdi doğrusu buymuş, namaz lazım, beş vakit kılınması lazım, şudur, bu... Hani bunları derler diye bir beklentimiz var. E bir de bakıyorsun adam, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, sırrı tecelli ediyor. Öyle ölüyorsun, bir Allah diyemeden, iki namaz kılamadan, suratlara bak ya. Bizim ölenlerimize bak, nur gibi yıkadık, ne hocalarımızı, bayram hocalarımızı, Hızır Efendi hocalarımızı biz, ne alimlerimizi hocalarımızı kaybettik. Ama nur gibiydiler ya. Böyle yüzlerinden nur fışkırıyordu ya. Canlıdan daha güzeldi ölüleri. Biz onları öpüyorduk, kokluyorduk ya. Korkmuyorduk yani. Nicelerini biz yıkadık. Ama bu yolun adamının nuru başka bir şey ya. Bu el sünnet olmayanlarda meymenet yok. Nur yok. Rezillik. Ya Allah suratına insanlar... Bir yüzüne bakın diyor, hayrı güzel yüzlülerin yanında arayın diyor Hadis i Şerif'te. Yani Allah'ın bir nur vermediği adamdan da sen hidayet bekleme ya. Bu hoca diye olmaz. Hasaptırır seni götürür. Doğru yolu bırakmayın, doğru adresi bırakmayın. E şimdi dünyadan kurtuluyorsun, Müslümanlar kurtuluyor. Tabii kabir Kabireyeli şimdi nereye gömülecek, böyle insanlar nereye gömülürlerse o mezarlığa da sıkıntı değil mi? Allah kabir komşularına yardım etsin. Bunların Allah kabir komşularına yardım etsin. Ne demiş şair? Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, Geverdi gitti dünyadan, dayansın ehli kubur demiş. Şimdi mezara aval ettik, orası, oradakilerin canı çıktı demiş yani. Bu meşhur bir şiirdir, eski bir şiirdir. Ama bunun kitapta yeri vardır. Şairler bazı atar, sallar. Ama kitapta yeri vardır. bişr Merisi, Merîsi ben... Bütün tefsirlerde geçer. bişr Merisi Merîsi, Mu'tezile'nin imamlarında. Biliyorsunuz Ankara ilahiyat, Mu'tezile'nin yuvasıdır. Hüseyin Atay diye bir adam var, o hala sağ. Allah ölmeden ona hidayet nasip etsin. Ölmeden insana dua dilebilir. Öldükten sonra ben ne yapayım? Ne hal üzere öldüyse daha bana çare yok. Duaya pay yok. Ama ölene kadar gâvura bile dua edebilir miyiz, ederiz. Allah hidayet nasip Biz Biz bedduacı değiliz. Kimse gâvur geberse bize bir faydası yok. Onun cennetteki yeri bana kalacak değil. Ben onun da cennete gitmesini isterim. Bu kadar ilim yapmış. Alaedar Efendi babamızdan okumuş. Hüseyin Atay gibi. Bütün ilahiyatı bozan, yani Ankara ilahiyatta mutezile görüştü. Allah'ın sıfatlarını inkar, Allah bilmez. İşte Aziz Bayındır kafası, yarın ne olacağını Allah bilmez. Efendim bu, bu ilim sıfatını inkar, vesaire inkar. Bunlar mutezile, bir, bir sapık fırkadır. el haktan ayrı, mutezilenin adı şu demek, ayrılan demek. Zaten ismi üzerinde mezhebin, ayrılan. Bunlar ayrılmışlar. Bu üçünün merisi de bunlardan. Bunlar Kur'an'a mahluk diyorlar. Yani Kur'an yaratılmış diyorlar. İşte, halbuki kelamullahtır Allah'ın kelamıdır. Halik da değildir, mahluk da değildir. Yani yaratıcı da değildir, yaratılmış da değildir. Allah'ımızın sıfatıdır. Tamam mı? Evet, bizim okuduğumuz, bizim sesimiz yaratılmıştır. Kitapta olan kabuk, kitabın baskısı, sayfası yaratılmıştır tabii ki kitap. Matbaada basılıyor, onu konuşmuyoruz. Ama Allah'ın kelamı nefsisi, kelamı zatisi, öz kelamıdır. Kur'an-ı Kerim onun eseridir. İşte mahluk, efendim, diyenler kafir olur vesaire. Bu usta çok büyük tartışmalar olmuş ilmi kelamda, akaid. O dönem işte, e, Ahmet i̇bn Hanbel dönemi, Zaten Ahmet İbn Hanbel niye hapislerde çürütüldü? Kur'an mahluktur dedirtmek için devleti mutezile ele geçirdi. Mutezile devleti ele geçirince devlet başkanları Ahmet İbn Hanbel'i zorladılar. O da kabul etmeyince Rasulullah Efendimiz'i rüyasında gördü. Sana bir eziyet olacak, sabret ey Ahmet buyurdu. Hakikaten o da sabretti, ölümüne dayaklar yedi, hapislerde inledi. Ama ben ehl-i sünnetten ayrılmam dedi. Koca bir müçtehit mezhep bıraktı bize Elhamdülillah, Ahmet Nâbel Hazretleri nur olsun. Şimdi, bu insanlar bu çileleri çektiler. O dönemde bir bişri merisi vardı. Bu da mutezileden, Kur'an'a mahluk diyor, bilmem ne diyor. Efendim, e, bu adam öldü. Ve mezara gömüldükten sonra, o zamanın çok büyük alimleri, yani bu dediğimiz 1200 seneden fazla, 1200'den fazla, o zamanki büyük alimler. Bütün kitaplarda bu rivayet geçiyor. Bütün kitaplarda. Büyük bir zat, adını unutabiliyorum. O zat, eee... Rüyasında bir tanıdığını gördü. Tanıdığı genç yaşta ölmüştür, saçı sakalı beyaz değildi. Yani ölürken, saçı sakalı daha aklanmamış idi. Tanıdığının bembeyaz olduğunu gördü. Baktı ki rüyada, ya rüyalar muteber çünkü onlar büyük alimler ve eli i Sünnet'e uygun rüya ise alırız. Saçı sakalı bembeyaz. Dedi ki, ''Nasılsın, iyisin?'' falan. Ahiretten haller sordu. ''Dedi, sen dedi, biz seni genç yani gömdük, saçın sakalım beyaz değildi. Neden dedi böyle oldu? Senin saçın sakalın ne Bunun Bu üzerine o zat dedi ki, o da onu tanıdı, Bişli Merisi denen adam bizim mezarlığa gömüldü dedi. Bizim mezarlığa gömüldüğü anda cehennem ona bir gürledi dedi. Hepimiz kıyamet koptu zannettik, bütün çocuk sabi olsa başı saçın ağırdı dedi. Ve bu hak bir e, haberdir. Geçmiş bütün kitaplarımızda kaynaklarıyla mevcuttur. Ben öyle ben gördüm dün gece demiyorum. Durum bu. Cehennem bir gürler adama mezar komşuları da eziyet duyar yani. Onun için böyle bir adam olalım ki mezar komşularımıza bile şefaat hakkı alalım. Bize öyle hediyeler gelsin ki etrafımıza dağıtalım. Etrafımıza dağıtalım. Neyi komşumuz geldi de Devamlı buna hediyeler geliyor. Bunun ne cemaatleri varmış, arkadan okuyanları varmış. ehl sünnet vel cemaattanmış bu. Biz de garibin biriyiz. Adımız sanımız unutulmuş. Okuyanımız kalmamış. O etrafına da hediye dağıtıyor. Giden hediyelerden. Fatiha diye diyoruz Yasir-i Bunlar onları da inkar ediyor. He? Bu Yaşar onun bir hocası vardı. O kansızoğlu mu cansız oğlumu neydi? He? Cansız değil mi? Cansız oğlu. Onun, o da bir acayip hocaydı. Ama o fetvayı doğru verdi hareketler tersineydi. Eşe işte dedim ya sen namaz kılmıyormuş, anası dedi, uşağım sen namaz kılmaymışsın dedi. Bana böyle bir haber gel, e gidi anacığım, namaz kılanların başına nereye geleceğin hakkında öyle ayetler var ki, tuysaydın sen de bırakırdın demiş. Çünkü var hakikaten, çünkü gösteriş yaparak kılanların vay haline diyor ya. Vallahi, adam'a bak işte, okuduğu da ayet, kadıncağız da şaşmış kalmış, yaşlı kadın, ne diyecek buna abonuma oğlum hoca demiş. Ya yani öyle bir adam. Ama o mesela inanırdı sevabın gittiğine. Bunlar hiç sevap mevap gitmez, Yasin okuma var. O hocaları mesela, her türlü iş vardı ama adam eşini gitti ki, geldi dedi, hoca ben ne var? Ben okuyorum anamın ruhuna, gidiyor mu buradan demiş ona. Ka cansız oğluna. O da demiş ki, gitmez olur mu demiş. Ciyanet bile fetva sorarmış bilemediği, çok alimmiş Doğru fetva verirmiş ama her yol var, o ayrı bir şey. Fetvayı da doğru vermiş Demiş ki gitmez olur mu demiş Yahu demiş ben İstanbul'dayım o Trabzon'da Nasıl gidecek demiş O da şimdi kitaptan delil okumazmış Böyle cahillere falan Çok oturaklı cevaplar vermiş İnternette girin bakın Bir sövmüş Bilmem ne edeyim seni anana gibi Bir sövmüş adama Ne diyorsun lan demiş hoca demiş Sıkarım kafana demiş anamana sövüyorsun demiş Bayağı bir kaf gitmiş yani Lan demiş, anan Trabzon'da, nereden gidecek buradan demiş. Yani bunlar böyle bir antika adam. Hocası meşhur, benim Rasul Hoca'yı tanıyor. Gidermiş onu, Trabzon'da görürmüş o. Ben e, gittiğimde oralara o ölmüştü. Peki biz de giderdik, iki makara takara bir şeyler öğrenirdik hocadan ama. Yani şimdi hakikaten 40 ayet okuyorsun, herif anlamıyor. Cühele ya. Bir sövdü anasına, bak oradan adam kafası başına geldi. Ha bize yakışmaz. Ama bunlar hocalarını da dinlemedi ki. Ya onu met edip duruyorsun. Ya o adam diyor sana ki hediye gider. Yani bunlar yenilik çıkartmak peşinde koştu. Yani hocasına uysaydı, belki hocası namaz kılmıyordu, kumar oynuyormuş. Ama bazı adam fetvayı doğru verir. Kendi yanlış yapar, fetvayı doğru verir. Bunlar şimdi fetvayı da yanlış verdi, ameli de yanlış yaptı. Bu sefer ne oldu? Millete çok kötü örnek oldu. Bütün millet dedi ki profesörden iyi mi biliyorsun? Dekandan iyi mi biliyorsun? Adam bu kadar ilim yapmış, namazar üzüm yok diyor. Sen ne konuşuyorsun dedi bize adam. Bizimkilerin bütün konuşmalarımızı hurafeci olduk biz. Gelenekselci, irticacı, biz öyle olduk. Çünkü neden? Aydın hocalar var. Başını açık kıl diyor. Başını örtmek farz değil diyor kadına. Bunlar bunu yaptı. Halbuki Kur'an İslam'ı dedikleri Kur'an'da da örtünün dediği hal. Ne yaptı? Başörtüleri atsınlar, yakalarının üstüne şöyle uzun. Şimdiki cicili bicili çenedeki başörtüler tesettür olmaz. Çünkü Kur'an diyor ki yakalarının üstüne göz bölgesini de üstten gelen başörtü göz bölgesini de örtmeli diyor. Ayet yakalarının üstüne. Ne dedi Zekeriya Beyaz? O dedi fuları taksın boynuna da gerdanlığı çalınmasın demektir dedi. Tabi ya televizyonlarda bu sana. Ayak Ayakkabıdan kurban olur dediler. Ya artık daha neyini anlatacağız sana? Tavuğu bıraktık ayakkabıdan. Ayakkabı ver diyor birine, kurban diyor, sayılır diyor. Ama bunlar dekandı ya, bu memlekette dekandı ya. E bunlardan yetişen talebe müftü oluyor. Vaiz oluyor, imam oluyor. Yine imam, müftü, vaizler iyi sapıtmamışlar yani. Yine öyle çok bu kadar bu kafada adam pek rastlamaz. İslam oğlucu varmış. Allah hidayet etsin, Allah ıslah etsin Allah döndürsün fazlu keremiyle Onun için Ne kadar hamd etsek Ne kadar şükretsek Biz nasıl bu eli sünneti bulduk Elhamdülillah Ama ecdadımızdan geldi bu yol bize Yeni yol çıkartmaya ne gerek var İşlemiş yol var Herkes o yoldan gitmiş, çıkmış o yol Cennete çıkmış o yol Gidenlerden haberler var Yüzlerce, binlerce, on binlerce Zuhurat var, rüya var Herkes görüyor bir kimse namaz kıldım, pişman oldum dedi mi ölüsünün oğlunun rüyasına girip? Herkes salih amelleriyle orada şenlik görünüyor, cennette görülüyor, hep ibadete teşvik ediliyor. Hiçbir rüyada, hiçbir şeyde bir tane rüya uyduran bile duymadım ki, aman namaz kıldım, çok pişman oldum, aman kılma evladım diyen rüyada bile diyor duymadım. Yani şeytan bile bunu aklına gelmemiş demek bugüne kadar, adamın rüyasına girmek. Yani bu kadar gerçek bizim yolumuz elle tutulan, gözle görülen bir yolumuz var. Bizim yolumuz uyduruk bir şey değil. 1400 senelik İslam, Kur'an İslam'ı değil, Kur'an, sünnet, icma-ı ümmet, kıyas-ı fukadan oluşan, dört delille gelişen bir yolumuz var. Kur'an bizim anayasamız. Ama biz anayasada her maddeyi bulamayız. Hadis-i şerifler onu şerh etmiş. Müçtehidler o ayet ve hadisi Bizim anlayacağımız dilden bize hüküm beyan etmek için helalı haramı tespit etmiş. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki insanlar develerin ciğerlerini çatlatacaklar. Aylarca mesafeden yollara gidecekler. Le velem yeciu alime ahleme alim el medine. en yضرب akbad el ibil yakında kim? efendimizden bir 100 sene falan sonra 150 yüz, yüz sene sonra yakında insanlar develerin ciğerlerine hani devenin üstüne binince sağdan soldan ayakları devenin ciğerine denk geliyor. Develerin ciğerlerine vura vura yani yola koşacaklar deveyi demek. Ve dünyada fetva soracak, alim arayacaklar. Medine aliminden daha büyük alim bulamayacaklar. O civar Mekke, Medine, Yemen, o bölgenin tümü İmam Malik'ten daha büyük alim o dönemde yok. İmam-ı Azam e, Küfe'deydi, yani Irak tarafı, çok uzak, bölgesel olarak. İmam-ı Azam için de hadis-i şerif var, Bukhari'de. Selman-ı Farisi'nin dizine vurdu. Bunun öyle adamları var ki bunun kabilesinden, İmam-ı Azam Faris milletinden, yani e, Selman-ı Farisi'nin kabilesinden, bunun adamlarından, bunun milletinden öyle zatlar çıkacak. levkane الْا۪يمَانُ عِنْدَ سُرَيَّا لَنَا لَوْ رِجَالُ مِنْ Öyle zeki, öyle akıllı, İslam'ı öyle bilen alimler çıkacak. İman Süreyya yıldızına çıksa, oradan ona uzanıp alıp millete getirecekler. Öyle alimler çıkacak buyurdu. İmam Malik e işaret etti. Açıkça Medine aliminin lakabı ondadır. Bütün dünyada o ittifaklı. Selman-ı Farisi'nin kabilesinden olan müçtehit, İmam-ı Azam'dır. Ondan başkası yok. Çünkü İmam-ı Azam, Arap değil. Fars milletinden, Arap değil. Bunlardan çıkacak dedi. Suralım Kureyş'e mlev tabaka lazuunman. Kureş'ten bir alim çıkacak. Kureş Arab'ın en özü. Kureş'ten bir alim çıkacak. Yer tabakalarını ilim dolduracak. İmam Şafii'dir. Çünkü İmam Şafii Kureş'tendir, Muttalib'idir. Hepsini sahih hadis bu okuduklarımı da hemen hemen hepsi Buhari ve Kutubü's Sitte hadisleri. Bunları beyan etti sallallahu aleyhi ve sellem. Demedi ki benden sonra kimsenin bir şey dediğine inanmayın. Bunlara uyun buyurdu. E onun için biz hak üzereyiz elhamdülillah. İsabetteyiz elhamdülillah. Şimdi onun için tabii ki e, hizmet yapalım derken hezimet yapmamak için şahsi hakaretlerden kaçınmak lazım. Efendim in, hidayetleri için dua etmek lazım. Ama şimdi bir yemekteydik. İki kadın cihaz geldi kapalı. Hoca ben ne var? Hocalarla aranızdaki tartışmaları dedi. E, özelde aranızda hakem heyeti kurup yapsanız da yani vaazlarda bu işi vaazlara taşımasanız Biz de hepinize saygı duysak dedi Ben de Yasin'e başlamıştım Yasin okuduğum için şey yapamadım bir tek inşallah dedim konuyu kapatmak için Hemen anladım bir İslam oğlu kafası burada tezahür etti Bana bunu öğütlemeye gelmiş iki tane başörtülü bayan Suratlarına bakmadım Yahu sen şimdi diyorsun hakem heyeti kuracağız Kim geliyor? Adam gelmiyor ki Hakem heyeti kimden oluşacak? Şia'dan, kum kendinden molla mı getireceğiz? Eli sünnetten alimler getireceğiz, hakem heyeti. Olsun Emin Sarac Hoca, olsun Cevat Akşit Hoca diyeceğiz, kabul edecek misin? Etmeyeceksin. Hakem heyetini kim kabul ediyor? Kaç kere gelsinler de kimse gelmiyor. İkincisi, e bunu ortalıkta konuşmayalım. E senin hocan ortalıkta sahabeye hakaret ediyor. Resulullah'a hakaret ediyor, kader yok diyor. Her şeyi televizyonda söylüyor. Ben niye evde gizli söyleyeceğim? Ha doğru konuşanı, Mindere çekecekler Ondan sonra batıl, alenen, dır dır dır konuşacak Var mı öyle şey? Biz de aptal mıyız? Biz hakkı söyleyeceğiz Söylemek zorundayız Tam o gitti, içimden biraz da Allah Allah Hepimize saygı duyacağım. Niye hepimize saygı duyacaksın? Kaderi inkar edene saygı duyulur mu? Amen türü 6'yıdan 5'e indirene nasıl saygı duyacağız? E o zaman yani hepinize saygı duyalım E ben de diyemedim orada Yasin'e başlamıştım bir şey okuyordum. Okumanarsa konuşmam pek. Hani Kur'ansa yani, dualarsa kesersin. Kur'an'da bir sureyi bitirmeden konuşmak çok kötü bir şey. Onun için konuşamadım. Ama diyecektim ki hepimize saygı duymanız esas değil. Hak üzere olana saygı duymanız lazım. Çünkü Mevkara sahibi bid'atin "Fakat ani ala hadm İslam." buyurdu ki Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem dinde reform çıkaran yenilikçi bid'at sahibi bir kişiye hürmet eden, saygı duyan İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir. E ben, sen niye İslam'ı yıkmaya yardım ediyorsun? E bizim bir imanımız var ya. Bunu bizden alacaklar, çalacaklar. Net Bunlara kalsa ne abi kaldı şimdi. Ne beş vakit namaz, cemaat kaldı. Cuma farz değil bu memlekette dediler. Yani bildiğiniz gibi değil. E bu Bunlar hepsi profesör. Biz bunlara uyamayız. Uymayacağız inşallah. Şimdi mesela yeni dergi çıkmış. Yeni dergide ben Biraz gayret ettim, şey ettim, uğraştım yani. Benim de vaktim çok dar ama bir, de, bir sayısı daha, yani bir dahaki sayıda devam edeceğiz. Haydarbaş'ın aşere-i mübeşşer bazılarını ve genel manada tüm sahabeyi kafir saydığını biliyor muydunuz? Şimdi bu adam geçen Elazığ'dan geldiler. Ya dedim bu Elazığ'da bütün şalvarlı, sakallılara sövdü. Canlı yayında ana avrat sövdü bize. Çok pis sövdü bize. Ya bu Elazığ'da ne iş var dedim bunun? Ya dedi orada bir dernek dedi işte Şiilerle, milerle anlaşmış dedi bir dernek ama şimdi dedi gelemiyor sabah namazında geliyor dedi kaçıyor gidiyormuş kimse görmeden dedi Ondan sonra dedim bir daha sahibi zelildir Allah izzet vermemiş yüzlerine meymenet vermemiş ama şimdi ben bunu ya Haydar Baş kim ya Haydarbaş'ın ratingi yok adamı yok dinleyeni yok diyorsun ama burada mevzu ne mevzu diyor ki adam burada yazısıyla verdim hangi kanalda ne gün konuşmuş hepsi kayıtlı burada kayıtları verdim Adam diyor ki, şimdi siz bilmiyorsunuz bir şey. Bilmediğiniz için adam mevzu açıyor. Mevzu açınca boş kap ne koyarsan o oluyor Biz mecburuz sizi önceden hak ile doldurma Boş kap olmamanız için. E şimdi ben bu vazifeyi yapmak zorundayım. Bunun Ramazanı, bayramı yok. E zaten bu kafaya itikadın bozulduktan sonra senin ne Ramazan'ın kalıyor, ne Kadir Gecen kalıyor, ne Bayram Gecen kal, ne Bayram Sabah'ın kalıyor. Ben Kameleyle Tel Kadir Kadir Gecesi'nde teravih kılan affolur. Ama imanen İlk şartı iman. E zaten eli sünnete göre inanmadıktan sonra e baştan gidiyor Kadir gecesi Sabaha kadar kıl gitmek geda acer lesfedin karşı takıl bana ne ya imanım bozuk. Şimdi bu adam ne diyor? Diyor ki Peygamber diyor, Sallallahu Aleyhi ve Sellem demiyorsa neyse. Kadir diyor Hazreti Ali'yi kendisinden sonra Halife ve imam tayin etti O gün onu biatla kabul edenler. Alakacı hepsi uydurma, tek tek şerh ettim bu lafı şimdi aldım hele pirincin taşlarını ayıklar gibi ayıkladım şimdi ya kim ona halife biat kabul etti, efendimiz sağ zaten orada ne alakası var ya o gün diyor, onu diyor biatla kabul edenler sakifede bu biatlarını bozdular sakifede kim biliyor musun, sakife bir çardak demek Medine'de bir çardak, Benisa'yı de kabilesin bu çardakta bozanlar kim biliyor musun Hazreti Ömer burada. Hazreti Ebu Bekir burada. Onlarca sahabe var. Aşerim beşereden var, olmayan var. Onlarca sahabenin uluları burada. Yani bunlar ki Hazreti Ebubekir'i halife seçenleri kastediyor. Ali'ye karşı çıkanlar da kafirdir. Yanlış anlama diyor. Karşı çıkanlar kim? Ebu Bekir, Ömer hepsi orada bozmuş biatı. Ya Ebu Bekir Sıddık ne zaman Hz. Ali sen Halifesin diye biat etti? Tarihte böyle bir vaka yok ya. Ya bir insan uydurur da bir acem palavrası yani akıl mantık almayan palavra uydurulur mu ya? Ondan sonra diyor, ben sana sahih ve enteresan bir hadis bulayım Buhari'de diyor. Şimdi bu hadisi bir dahaki yazıya kaldı. Bu hadisi de izah edeceğim. E ondan sonra hadis Buhari'de var. Fakat Buhari'deki Efendimiz vefat edince zekat vermeyiz diye dinden çıkan 12 kabile mürtet oldu Ebu Bedir Sıddık Efendimiz biliyorsunuz mürtetlerle savaştı ve iki senesi bunlarla geçti o savaşları yapmasaydı zaten zekat mekat din bize kadar gelmiyordu zaten bozulmaya başlıyordu Hazreti Sıddık'ın en büyük başarısı ve metaneti Ardua Hz. Ömer bile dedi ki biz senin yanında hismişiz dedi sendeki cesaret bizde yokmuş biz seni Halim Selim bir adamsın ama din elden giderken dedi ''Ben hayattayken dinimden bir şey eksik ettirmem'' dedi Hz. Sıddık radıyallahu anh yani orada Hz. Ömer'den de üstün oldu, orada çıktı zaten e bu noktada efendim 12 kabiyle zekatı inkar etti, mürtet oldu yeniden bunların dine alınması falan olduğu zaman Efendimiz bundan bahsediyor benden sonra bazıları dinden çıkacak o hadisi kime yoruyor biliyor musun? Ebubekir Ömer Osmanlar benden sonra ''Ya bunların kafir olacağını Peygamber söyledi'' diyor Ya Hazreti Ali geldi, Hazreti Ebubekir'e biat etti zaten kendi ya. Hazreti Ömer'in arkasında namaz kıldı. Bunlar Hazreti Osman'a imamdı. Hazreti Osman halifeydi. 12 sene Hazreti Ali Medine'de değil miydi? Kimin cemaatına cumada kime uydu ya? Bunlar nasıl kafir oldular da Hazreti Ali 20 sene, 30 sene kafirlerin arkasında kıldı ya. Ya siz nerede yaşıyorsunuz be? Ama şimdi gadirikum ne? Siz bunu bilmiyorsunuz. Efendim sazeci Məcid Kumda, mənkündü Ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur dedi. Allah mevali men adi men ada. Ya Rabbi Ali ile dostluk edene dost ol, düşmanlık edene düşman ol dedi. Bu hadis sahib biz kabul ediyoruz. Bazıları zayıf zayıf diyor ama hadisi biz kabul ediyoruz. Bu karde yok zaten. E biz bunu bu do, ilerkini yani dostuna dost ol, o ilaveyi konuşuyoruz. Öbür Kadirukum buharide de var. Şimdi Kadirukum bir dahaki yazıda oranın resmini de, Efendimizin hutbe okuduğu yerin resmini buldum şimdi. Onu da koyacağım dergiye inşallah. Burada Efendimiz zaten bu hutbeyi neden okudu? Hz. Ali ile iyi geçinin, Ali ile bozuşmayın şeyini niye söyledi? Yani ben bunun izahı için zaten sohbet yapmıyorum. Ama yazının önemini anlatıyorum. Şimdi yazıdaki başlık. Haydarbaş kasıtlı olarak Hadis-i Şerif'e yanlış mana vermek suretiyle Gadir hum hadisini Hz. Ali'nin ilk halife olduğuna hamle ederek Ehl-i Sünnet'ten ayrılmıştır. Kesinlikle Ehl-i Sünnet'i bırak. Yani Müslümana kafir diyen ne olur? E bitti. Kaç sahabeye kafir diyor? Bu burada. Haydarbaş'ın sahabeyi tekfir eden konuşması. Burada. Sapık Şia fırkasının ve onların itikadında olan Haydarbaş'ın iddia ettiği gibi Gadirihum'da Rasulullah sallallahu aleyhi, Hz. Ali'yi kendisinden sonra halife tayin etmiş değildir. Böyle bir şey yoktur. Bütün kaynaklarıyla ispat ettim. Ben bu konuda ilk bir yazı yazdım. Bütün kaynakları açtım ve ispat ettim burada. Böyle bir şey yok. Hiçbir kitapta kaynak veremez halifelik konusuna. Peki, Gadir-i Hz. Hazreti Ali'nin hilafetini bildiren, yani Efendimiz'den sonraki halifeliği konuşuyoruz. Yoksa dördüncü halifeliği tabii ki kabul. İlk halife olmayacak. Bunu bildiren hiçbir delil bulunmadığına dair deliller. Kaç tane delil buldum? Kaç tane kitaptan biliyor musun? Efendim son numaraya bakayım Altı madde halinde, altı başlık Altı rakam içinde Burada Mevla kelimesi ne demek? Veli kelimesi ne demek? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu ok niye okumak mecburiyeti hissetti? Bütün milleti niye topladı? Hz. Ali Efendimiz Daha önce Yemen'e gönderildi bir gaza için Medine'den bazılarıyla birlikte Gazaya gitti Gazada ganimet işleri oldu. Ondan sonra Hz. Efendimiz önden veda haçına yetişeyim diye Mekke'ye acele gitti. Başlarına bir adam tayin etti. Tayin ettiği adam biraz ganimet mallarını bunlara dağıttı. Bayağı meseleler var. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmeden evvel Hz. Ali baktı, karşılama çıktı bunları Mekke'den. Bunlar da hacca yetişecekler. Efendimiz bir kere haç yaptı veda haçı. Bütün millet toplanıyor. 114 bin sahabe toplandı veda haçında. Bütün köy, kent, Yemen, Umman her yer geliyor. Çünkü bir hatçı var onu bilmeseler bile Resulullah'la bir haç yapalım dediler Bütün sahabe akın akın geliyor Kimi gazadan, kimi işte Şiat'ta herkes bir yerden geliyor Hz. Ali Efendimiz dedi önden gideyim Resulullah Efendimiz'e yardımcı olurum Mekke'de yetişeyim dedi Bunları da geri bıraktı E geldiler Baktı ki bunlar aaa Atları bölüşmüşler Elbiseleri herkes giymişler şık şık Dedi ne bu vaziyet Bu dedi ganimet malı getireceksin devlete Beytülmala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taksim edecek Beydül malıdan dedi sen bunu ne yaptın bana sordum mu yok ya dedi ben de arkadaşlarla görüşeceğiz ya peydir görüşmedik Mekke'de toplaşıyorum bile ben de dedi dağıttım dedi herkese dedi güzel giysinler de böyle bizi güzel görsünler ya sen ne yaptın Resulullah sallallahu sen bu işi görürse bu ganimet malı devlet hazinesi kamu malı sen dedi bunların hepsini üzerlerinden çıkart elbiseleri de çıkart atları da topla burada derin işler var sen dedi yoksa sıkıntı çıkar ben Resulullah'a bu vaziyette hesap veremem dedi Bu gazayı bana emir etmiş dedi, sen dedi dağıtmışsın ganimeti dedi Bu sefer bu ganimetler toplanınca üzerlerinden Yani elbiseyi geri aldılar, atı geri aldı Bunlar şimdi kim yaptı, Bunu Hz. Ali geldi böyle şöyle Hz. Ali haklı burada Fakat insanlar başladı mı Hz. Ali'nin aleyhine konuşma ortalık karıştı mı? Veda açığında böyle dedikodu kaynağı Bunlardan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ali benim dostumdur, onunla dost olan da benim dostumdur Siz de onunla dost olun, onunla aleyhine konuşmayın O doğru yaptı dedi Mevzu bu Çıkan bir dedikodu fitnesini bastırmak için yapılan bir konuşmayı Efendimiz sağlığında buna biat edin demiş Bütün sahabede orada biat etmiş E bunu nasıl kimse duymamış? Ondan sonra Medine'de Efendimiz vefat edince niye 2-3 gün bu konu konuşulmuş? Niye sahabeden biri çıkıp da orada biat ettik ya dememiş? Hiçbir kaynakta niye geçmiyor? Şia kaynağında bile yok. Şia kaynağında bile bir tanesi çıkıp da niye biatı bozuyorsunuz dememiş. Çünkü biat diye bir şey yok ki. Efendim sağken biat mı olur başkasına ya? Böyle bir saçmalık uydurdu. Şimdi bu sahabeye mürted dediğine dair o hadis bütün bunlar tek tek izah edilmiş. Benim derdim ne? Benim derdim, bu adam şimdi şöyle konuşuyor bir de. Ya diyor, sakifedekiler diyor, bir atı bozdular, kafir oldular diyor. Aynı böyle söylüyor. Ama diyor, birisi kayınpeder diyor. Sonra diyor ki, yok yok diyor, ikisi de kayınpeder diyor. Kim ikisi? Ebu Behr Sıddık Efendimiz, Ayşe anamızın babası, Hazreti Ömer Efendimiz, Hafsa anamızın babası. İkisi de kayınpeder diyor, aile içi işlere girmeyelim. Yani bu Bekir'le Ömer'i karıştırmıyor. Yoksa kavur diyor. Aile içi girmeyelim. Ama diyor Hz. Ali'ye biat etti bunlar. Sonra bozdular. Ali'ye karşı gelenler kafir oldular. Bu ne demek ya? Diğer öbür 8-10 sahabeyi söylerken bunlar kayınpedermiş. Aile konularına girmeyelim. Ne oldu en azından? Hz. Ali'nin hakkını yediler. Gaspçı oldular. Ayrıca onu söylemiş olur. E Ben Ebu Bekir sıttıka gaspçı denirken sakıfede toplanan yüce sahabeye Efendim, kafir denirken bir reddiye yazmazsam yarın ahirette o sahabenin yüzüne bakamam. Allah Allah. Mecbur hissettim kendimi. Çünkü İbn Mace'de bir hadis var. İzale anagruhazül <gülüyor> ümmet evvela. Bu ümmetin sonra gelenleri önce geçen benim sahabeme sövüp sayıp hakarete başladığı zaman. Femen ketememü alim fakat ketememü menzelullah. O zaman diyor benim sahabemin faziletine dair. Ben şimdi bir dahaki sayıda, bu sayıda çok önemli notlar var. Bir dahaki sayıda da beni Sakife'ye katılan sahabe kaç tane? Bunların isimlerine Ve bunların, Efendimiz'in bunlar hakkındaki müjdelerine, Hepsi hakkında hadisleri yazacağım. Sen kime kafir diyorsun bakalım? Tek tek yazacağım hadisleri. E, çünkü neden? Ben bu hadisleri bulma imkânında sahibim. Bir ilmim var, tercüme yapabiliyorum, size aktaracağım. Hadiste diyor ki, ahir zamanda gelenler sahabeme sövdüğü zaman, Kafir dediği zaman onların fazileti hakkında bildiğini gizleyenler Allah'ın indirdiğini gizleyenlerdir. Ve Allah'ın indirdiğini gizleyenlere Kur'an Bakara suresi Allah da lanet eder, lanet edebilen meleklerden tut, insanların cinlerin salihlerinden tut. Hayvanlara kadar diyor, denizdeki balıklara, topraktaki karıncalara, böceklere kadar her şey onlara lanet eder diyor sabemin faziletinden bildiğini gizleyen. Ben biliyorum. Ben gizleyemem. Ben doğruyu yazdım. Şimdi yüksüzün sırtınızda. Bu kurafeyi, bu bu uydurmayı, bu palavrayı, bu Şii acem palavrasını delilleriyle çökerttim ben. Siz bunu yayacaksınız inşallah. i̇nşallah. Dağıtacaksınız. Okuyacaksınız, okutacaksınız. El üstünde şuurlu olacak. Kaderhum kaderhum deyip deyip duruyor bunlar. Bu neymiş diye malumatlı olacaksınız bilmezseniz aval aval bakarsınız Şii'nin biri gelir atar iki palavra siz de ya öyle mi olmuş dersiniz çünkü dininizi kaynağından okumamışsınız ben size bütün kaynaklarını cildiyle, sayfasıyla yazdım ben bu kadar yapabilirim sahabe müdafasında büyük de bir kitap hazırlıyorum sahabe müdafası çok büyük inşallah antiklopedik bir şey dua edin yetiştireyim ölmeden sahabenin şefaatine nail olmak için onu hazırlıyorum şimdi çünkü sahabeye çok hakaret var çok hakaret arttı, Allah şerlerinden muhafaza etsin Size emanet ettim Bu yazıyı ve bu konuyu Beni Saadet Sakifesindekilerin kıymetli sahabe oldukları Ve onların hain olmadıkları, biat bozmadıkları Haydarbaş'ın Acem palavrası uydurduğu Ortaya attığına dair delilleriyle Allah'tan sonra size emanet Siz bunu millete anlatacaksınız inşallah Çünkü yarın bugün bu palavralar artacak çünkü Şii tesiri artmaya başladı, içeride çok ajanları var, bu ajanlar vasıtasıyla televizyonlar kurmaya başladılar. Şimdi bu televizyonlar ehli sünnet gibi gözüken hocaları da çıkarıyor, anlamıyorsunuz. Çünkü 3-4 kanalları var, hiç İran üstlenmiyor bunu ama içeriden almış, arada iki palavra soksam kâr diyor. Şimdi sahabeye sövdürecek, Hazreti Hilal kanalında Hazreti Muaviye'ye kâfir dediler. Sahabe-i Kulaklarımla duydum Milal kanalda. Şimdi bunlar e, şeyde, tatbikattalar. İnşallah bu kursaklarında kalacak inşallah. Bu milleti şiaya çeviremeyecekler. Ehli sünnetten döndüremeyecekler inşallah. Bütün balonları söndü sönecek. Ama siz yardım edeceksiniz. Okuyarak, okutarak, insanlara ulaştırarak. Allah tasık hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Ne eylesin. Amin. El Fatiha. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seydina Muhammedin Nebiyil Ümmi El Habibil Ali'l Kadre El Azimil Cahih ve ala alihi ve sahbi Amin Salla aleyke Allahu ya hayral varaa Terdadı habbatı dıma di ve ekler. Celle aleykum